Bu program Açık Radyo dinleyicisi Meltem Özkan Girgin tarafından desteklenmiştir. Terra Incognita. Hazırlayan ve sunan Cenk Akyon Müzik machine don't you wanna look at me Ich için 'ne Maschine, a Wattner Merhaba e, Terranik Kognita'yı Bambir grubuyla açtık. Bu haftaki programımız Ermenistan'dan rock gruplarına ayrıldı. Bir konuğum var arkadaşım Sevan. Birazcık beraber sen e, Sevan hoş geldin iki önce. Hoş bulduk. Parev diyelim dinleyicilerimize. E, artık sen e, esasında grupları sen seçtin. Benim bir iki tane seçtiğim grup var. Bir Oksunheim'ı tanıyorum. Bir de galiba Bambir'i. iyi daha önce çalmıştım. Evet. Ee, bu haftaki programa işte Bambir ile başladık ama yani Programdan önce konuştuğumuz gibi işte kronolojik yapalım dedik i̇şte 70'lerden veya 70'lerin sonundan hı hı. Işte günümüze kadar ee, Bambir de görece eski bir grup ama değil mi? Evet Bambir de eski sayılır yani 80'lerin 80 başı, başı falan gibi 80'lerin başında zaten ilk kalbim ilk uluslararası festival ee, 97'de ikinci kez Ermenistan'a gittiğimde Gümrü'de bir Biennale vardı ve orada Bambir'le tanıştım ben. Daha doğrusu Bambir'in kurucusu ve her şeyi olan Cag'la, Gagik Barsayan'la tanıştım. Evinde kaldım. Parçadan da anlaşılacağı üzere çok jetrotal havası var. E o üflemeler evet, çok var. Evet üflemenler, flütler, sen. yan flütler vesaire. Playlistimizde diğer parçalarda da biraz onun havasını göreceğiz. Biraz sonra da zaten bahsedeceğiz niçin bu kadar jetrotal hmm. baskın diye. Özellikle bu Gümrü'den çıkan gruplarda. Bu da Gümrülü'ydü değil evet, mi? Evet evet de Gümrülü bir grup. Kars'ın hemen sınır Karşısı. komşusu Kars'ın da zaten e, Gümrülü'yü gören ve Kars'ı gören ikisi yani aynı şehir hı hı. E, zanneder. Devamı zanneder. Mimari yapısı, insanların yakınlığı, e, mizahı, kendine özgü mizahı vesaire. Ve zaten Gümrül'den de o mizahla o halk folk e, rakla çok e, gruplar çıkmıştır. Biraz sonra o gruplardan bahsedeceğiz. Tamam e, şimdi o zaman kronolojik diye başladıysak. Evet. Hemen benim aklıma ne hep konuşuyorduk zaten seni bir türlü iki senedir <gülüyor> programa getiremedim. <gülüyor> Maalesef öyle, hep denk gelmedi. Sohbetlerde Mescihan'dan bahsederdin evet, sen Artur Mescihan'dan. Artur Mescihan Ermenistan'da Rakın bir tür hani vaftiz babası diyebiliriz Aha. kurucusu diyebiliriz. 60'ların sonunda çiçek çocuklar özgürlük hareketleri işte efendime söyleyeyim İngiltere'den Amerika'dan bütün dünyaya yayılan o rock dalgası Sovyet şeyinde olan güdümünde olan Ermenistan'a da ulaştı Sovyetler Birliği ile beraber Ermenistan'da ulaştı her ne kadar antisosyalist bir propaganda aracı olarak değerlendirilse de Sovyetler Birliği'nde rock müzik yine de böyle küçük gruplar yeraltı e, e, kulüpleri kasetler sesetler, vesaire 45'liklerle bir biçimde Ermenistan'da bir rak geleneği kuruldu ve ilk kurucularından da e, biri sayılır Artur Mesciyan ki e, kendisi hem şair, söz yazarı, besteci, mimar galiba e, ve evet o, mimar, mimar olan Artur Mesciyan doğru. Artur Mesciyan mimar, e, yüksek mimar kendisi. Ee, Ermenistan'da e, Yerevan, e, Erivan'ın e, havaalanına indiğinizde Zvartnots havaalanı, onun eseri. Hı hı. Ee, şehre girdiğinizde sizi karşılayan el yazmaları müzesi var. Ee, Madenataran kendi e, eseridir. Kendisi projecilik e, yok. Yok evet. Şu anda da zaten e, yüksek mimar ve yani e, kent mimarı e, rütbesiyle şu anda bu Maden Madenataran'a Madena yeni bir ek e, bina yapılıyor. Oradan oro ile ilgili çalışıyor. 96'da bir ara Amerika'da yaşadı. Uzun bir süre aslında iki albümü orada çıktı. 96'da Ermenistan'a tekrar döndü. Şimdi işte kronolojik olarak oraya da geldiğimizde 96'ta. Hatta onun ilk grubu Apostol'un son Apostol. Evet. Ama evet. onun kaydını bulamadık. Sen bulamadık de maalesef. Yani Amerika'ya da yazdım ben arkadaşlara vesaire ama bir türlü onun kaydına ulaşamadık. Zaten CD'li plak olarak çıkmış Hı -hı. o zaman. Hı -hı. Ee, Apostol'dan başka istersen bir iki grubun da adını burada hemen geçelim. Bir artı iki diye bir grup var. Kaleidoskop var. Bu Evet hep eski gruplardan evet, yani evet ilk köken grup. Var. Evet e, Blink yani. diye bir grup var. E, ondan sonra bunlar daha böyle e, senfonik klasik müzikle ve Ermeni halk müziğinden de biraz sonra bahsedeceğiz. Onlardan da etkilenmiş gruplar ama bunların yanı, yanı sıra da Ayaz, Asparez ve Desilk gibi daha British, hmm. İngiliz rock'ı, hmm. biraz böyle hard and heavy Yapan başta cover çalan işte. Evet evet evet doğru. Evet. Cover zaten Ermenistan'da da Beatles olsun Deep Purple özellikle. Cover çok kulüplerde falan geçer akçe bir olay. Bunlar o ilk 60'ların sonu 70'lerin grupları. Bambir biraz evet çaldığımız Bambir 82 mahsulü. İstersen Arthur Mescan'dan bahsetmişken dilik Apostolos'dan bulamadık hı hı, ama Arthur Mescan'ın kendi 95, 95 albümü, albümünden. Çalalım bir. Tamam o zaman e, şimdiki parça Arthur Messian'dan seçelim. E, 95'teki Wander albümünden Aşkari Save. Sen, evet Aşkari Save yani dünya e, acıdır ağrıdır anlamında. Pesimistik <gülüyor> dinleyelim beraber. Aşkarıca boğurkan darapan astvadın çözdüys, kanki daşteriz bozulamenor haracu kasgiz gazar neden kiz anmez heri ogobot oh, ki sta tak tamanisht cats yeah now the children are Zarüsovi kadar var, Luisi Pezpayzarma lukner sürü, Şevotki kocan haskeren hamar, aşka tabiri kodinkolu, Gel on pevurak, gini. Gel marti falan. Fordi berani, spatar hazi. Astvazim gorkan, anertar bacı. یان کرته و بگی افشاخته یا گیر؟ آشغالی زبود Arthur Mescihan'dan dinledik Wander albümünden 1995'ten Aşk Arhı e, Evet. Dünya ağrıdır, acıdır. E, Artruni'ye geçelim. Ben daha önce çaldım bu grubu. Vahan Artruni değil evet, mi? Evet, Vahan Artruni. Kruzayit e, albümünden bir parça çalmıştım. Gene aynı albümden bir parça seçtik. Anuş Karun diye. Anuş Karun yani tatlı bahar ilk bahar. İkmar aynı zamanda Artur Mesci'nin da e, gitaristi, hem gitarist, grubunda hem gitaristi. Girişi. Evet, e, çok entelektüel bir e, müzisyen e, e, ve programcı, radyo ve televizyon programcısı aynı zamanda. E, özellikle e, dini temaları e, alıyor. Uzun enstrümantal işin biraz da öyle biraz sonra da çalacağımız parçada da göreceğiz zaten. E, uzun soluklu e, senfonik rock diyebileceğimiz e, işleri var, koral işleri var. Uh -huh. Çok sevilen bir Tan insan. tanışmıştın galiba. Evet mi? tanıştım. Daha sonra bu konuda da konuşuruz istersen onlarda bir Peki Arzuni ile de evet ikinci kez Yine Ermenistan'a gittiğimde onun bir televizyon programının kaydına katılmıştık evinde ve stüdyosunda Hı. bulunmuştum. Müzik programı mı yoksa? Evet evet müzik ve sanat Hı. kültür sanat programıydı işte bu Gümrü Bienali'nden bahsediyordu Gümrü Bienniali'nde o sene biz Türkiye'den Mimar Sinan Üniversitesi'nden birkaç ressam dostumuzla birlikte o Bienniali katılmıştık Ali Akay vardı Emre Zeytinoğlu vardı hmm. 97 98'i sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam Arzuniyeli'ye de konuk olmuştuk ee, ve o, orada tanıştım ben kendisiyle. Ee, burada arzunu deyince hemen o dönemde çıkmış albümü vardı. Gomidas e, müzikolog ha. ve rahip e, din adamı. E, Gomidas e, Türkiye topraklı Anadolu topraklarında yaşamış Türkler, Kürtler ve Ermenilerin halk müziklerini. 1800'lerin e, sonu 1900'lerin başında derleyen çok ciddi e, çok e, uluslararası çapta tanınmış bir müzikolog. Onun Ten Revelations diye bir albümü vardı Arzoni'nin. Gomidas'ın 10 tane derlemesinden enstrumental böyle bir senfonik rock yapmıştı. Besselar Gomidas'ın. Evet evet. evet. Ee, progressive rock değil ama herhalde koral müzik, chamber orkestrası. Senfonik rock öyle, belki diyebiliriz. Evet evet. Oda orkestrası ve kendi rock grubuyla birlikte hatta DVD formatında da yayınlandı onun konseri. Ee, istersen arzunuzdan hemen bir, bir şey o, başlayalım. O zaman tamam e, 2002 albüm Kuru albümünden e, Anuş Garun'la devam evet. edelim programı. <Sessizlik> ne dedi görmüşsündür yine burada da flüt, yan flüt. Ben hatta ee... sana sordum. Ben hep flüt çok yoğun Arzunine'nin müziğinde. Vahan Arzunine çalıyor zannediyordum ilk başta ama Yok, ayrı değil. bir flütçü var. Evet. Arman Manukyan evet. flütü çalan. Yani sanıyorum Arzunine'de da çalan kendisi olsa gerek. Hmm. Çünkü çok benzer ve e, konuşmamızın başında da programın başında da söylediğimiz gibi Jetrota gerçekten Ermenistan'da özellikle Gümrü'de de çok seviliyor. Hatta programın başında çaldığımız Bambir'le olan görüşmemde bana bir plak çıkarttılar. TKZ Break'i göndermişler. Hmm. Bir kopyasını Ayn I'm Anderson'a I'm Anderson imzalamış. Ve plak geri gelmiş. Onu böyle <gülüyor> hani e, ta, da o pela böyle özel bir yer. Evin Lütfani baş köşesine, baş köşesine koymuş. koymuşlardı. E, Bambir'in ikinci jenerasyonu da e, Bambir şu anda müzik yapmıyor gibi bir şey. Hmm. E, Jack zaten sanıyorum Amerika'ya yerleşti. Şimdi onlar bayrağı e, Bambir iki devre aldı. Hepsinin Bambir çocukları. Bas mı demek? Evet bas ses demek. Ses. Bas, <gülüyor> bas yani ses demek. Enstrüman olarak. Değil yok bas ses demek. Yani, Hı -hı. Şimdi ikinci e, jenerasyon bambir devre aldı. Ve onlarda da yine bu Jet sevgisi ve o ekol e, devam ediyor. E, yani Jet Rotal Ermenistan'da özellikle bu gümrüden çıkan folk rock yapan gruplarda çok etkin değil. daha çok işte Deep Purple, Led Zeppelin'in hata evet. da demiştin. Daha evet, evet, evet, evet. düz veya klasik Deep rock. Deep Purple, Led Zeppelin bugün Metallica. Hmm. biraz sonra çalacağımız gruplarda görünür. Ana akım gruplar. Evet ana akım gruplar e, çok baskın olarak e, görünüyor. Şeyde e, Artusunun e, bir albüm daha yapmış ama albüm değil belki şey e, live cuts diye. Evet. 2002. Gerçi onu da getirdik ama e, onu artık başka bir programda çalacağız. Ayrıca bir de şeye söyleyeyim yani programda daha çok Ermenistan köken Ermenistan tabii, çıkışı tabii, tabii, gruplar. Evet, Çünkü yani ben de birkaç tane Fransız grup var, Amerikalı grup var, bir sürü grup var tabii, tabii de. Ermenistan'da başlayıp işe daha sonra 90'larda Rusya ya da Amerika'ya giden müzisyenler ve gruplar hatta da var. hatırlarsan işte geçen sene çalmıştım ben senden alıp hatta Harut Pamukçuyan Evet Harut Pamukçuyan da. O, o Los Angeles'e gidiyor. E, Ermenistan doğumlu. Sonra, Sonra Lübnana gidiyor galiba. Orada çalışmış, orada başlamış yani müzik hmm. hayatına böyle kulüplerde, lokallerde hmm. vesaire. Sonra Amerika'ya gitmiş. da başladığında rock, yani gerçekten hatta buradaki Anadolu rocklan gibi. Hani hem şey. Tarihdaş aynı dönemlerde hem de çok müthiş bir Hatta benziyor. <gülüyor> Hatta hani. senle <gülüyor> tartışmıştık neydi o çaldığımız parça? Sarı Çizmeli <gülüyor> Mehmet Ağa'nın <gülüyor> da Ermenicisi veya evet. işte sözler hangisi öncedir, hangisi tabii, kim, onu bir türlü kimden ulaşamadık. aldı falan. Tarık <gülüyor> sormamız lazım belki onu en iyi o tabi cevaplayacaktır. O da gerçekten yani ilk dönemleri böyle Anadolu rock gibi Amerika'da ve Ermenistan'da çok sevilen bir. Bugün daha çok pop, aslında daha biraz pop, da arabesk. Evet. Evet, hatta o parçada da biraz daha böyle orta Tabii, doğu havası kesinlikle. var. Mesela Barış Manço'nun evet. sarı çizmeli Mehmet Ers evet. biraz daha rock gibi, Doğru. funk gibi veya bu Harut Pamukçu'nun da biraz evet. daha böyle Oryantal bir hava vardı. Evet, biz yine dönelim Ermenistan'a. <gülüyor> şimdi kronolojik olarak gidiyoruz dedik Arturini'yi çaldık 80'lerin aşağı yukarı sonuna doğru geldik 80'lerin sonunda burada 86'da ilk kez bir festival düzenleniyor Ermenistan'da rock festivali hı hı. ama bu şey national bir festival hı hı. yani ulusal. yurt dışından da ulusal bir festival yurt dışından henüz böyle misafir ettikleri gruplar vesaire yok maddi imkanlardan dolayı 86'da bu 88'de e, Gümrü'de bilinen bu çok büyük bir deprem yaşanıyor Gümrü'de ki bütün Ermenistan'ı e, çok e, mateme boğan tabi e, uluslararası da çok yansımaları oldu bu depremin 86 depreminde aslında çok tabi e, ilginç bir tesadüf yani tesadüf değil aslında e, ilginç belki bir yorum olacak ama o deprem Ermenistan'da rock'ın biraz böyle popülaritesini artıran bir unsur oluyor. Çünkü niye? E, rak Aid Armenia diye bir şey var. Hmm. İki prodüktör bu e, Ermenistan'ın depremine deprem e, zedelere depremden e, yara almış insanlara maddi manevi bir destek amacıyla bir proje geliştiriyorlar. Amerika'da ve İngiltere'de çok e, uluslararası e, rakçıları yani Deep Purple başta olmak üzere eee Parça Smoke on the Water'da. Evet, Parça Deep Purple'ın Smoke on the Water'ı ama bir albüm yayınlanıyor. Yani Rock Eight Armenia diye biraz bir 45 sonra salacak galiba. 45'likti galiba. Evet, 45'likti. Smoke on the Water 45'lik olarak çıkıyor ama bir de albüm EP yayınlanıyor Rock Eight Armenia diye. Orada uh, Queen, Emerson Lake and the Palmer, uh, Black Sabbath, Rush, Bon Jovi, Iron Maiden, Led Zeppelin, Foreigner, Yes, White Snake, Pink Floyd Smug the water zaten buz çaldığın bütün gruplardan işte birkaç vokalist hı hı. birkaç gitarist, keyboard e, baterist vesaire dönüşümlü olarak çalıyorlar ama her biri birer tane parçasını veriyor albümü ve bu albümden elde edilen gelirdi Ermenistan'a iletiliyor. Or Deprem mm, yine, Bu 45'likte de biraz işte evet, Ermenistan'da raka ilginin evet. uyanması. O dönemde nedir? işte Rakimci. Karabağ Savaşı bu Azeri-Ermeni Savaşı'nın patlak verdiği dönemde orada işte e, Vostan Hayot diye bir grup çıkıyor karşımıza. Hı hı. Bu grubun da önemi nedir? Bu grup sadece müzik yapmakla kalmıyor, bütün Ermenistan'ı dolaşıyor. Turneler düzenliyor. Ya yani bir rak rock kulübü evet. açıyorlar. Yani. Sonra işte şeye dönüyorlar başkenti Yerevan'a dönüyorlar. Orada bir rock kulübü ve bir stüdyo açıyorlar ki işte genç gruplar ve o dönemde hali hazırda etkin olan gruplar faydalansın diye kayıtlar yapsınlar diye ama henüz ciddi anlamda bir albüm çalışması bir prodüksiyon daha görmüyoruz o anlamda yani CD'nin ilk CD'nin basılışı bile çok daha sonra biraz sonra sözünü edeceğiz ama yani kulüp kültürü Canlı müzik, evet, Canlı çalınan, müzik, Rock müzik, Canlı evet, bir yer ve stüdyo, işte o 88-90ların başından Vostan Hayatla beraber başlıyor. İstersen Vostan Hayat'tan o dönemde yayınlanmış bir parçayla tamam. devam edebiliriz. Cana Park, değil mi? Evet, Canabar yol yolculuk anlamına geliyor. Tamam, Vostan Hayat ve Cana Bar. Hayyots'tan dinledik. Çana Park, e 90'lara geldik herhalde değil mi artık? Evet 90'lara. 90'ların başı gibi. 90'ların ortası gibi diyelim. Ortası. E, Perestroika dönemi. Hmm. E, Ermenistan bağımsızlığını... Hı hı. SSCB dağıldı Sovyetler Birliği hı hı. dağıldı Ermenistan bağımsızlığına kavuştu Ve bu bağımsızlığa kavuştuğundan sonra e, Olumlu gelişmeler oldu Olumsuz gelişmeler oldu Ekonomik çalkantılardan dolayı bazı müzisyenler Biraz evvel sözünü ettiğimiz gibi Yurt dışına, dışına ekler Rusya'ya gidenler oldu Ermenistan'a gidenler oldu e, Kalanlar oldu e, Kalanların birlikte aslında böyle e, el yordamıyla e, müzik yaptıkları bir bölgeye geldi. Şimdi sıra e, Vanator bölgesi. Ermenistan'da e, üçüncü e, sözünü edeceğimiz e, rak e, menşeli e, bölgelerden bir tanesi. Erivan dedik zaten başkent. Bütün Hı -hı. E, iletişimin, koordinasyonun merkezi. E, Gümrü'den bahsettik. Çok eski bir kültürel bir kent. Hı -hı. E, mizahıyla, edebiyatıyla, tiyatrosuyla çok ciddi önemli sinema oyuncularının ve müzisyenlerin çıktığı bir bölge. Şimdi Vanazor'a geldik. Vanazor'da genç müzisyenlerin ve rock gruplarının çıktığı bir bölge. Yeni ee, bir yerleşim. Bu daha yeni bir yerleşim. Gibi evet. Yani e, nispeten daha yeni bir yerleşim. E, şimdi oradan çıkan bir iki tane gruptan e, belki bahsetmek lazım. Biraz sonra dinleyeceğiz e, ok ...gruptan daha detaylı bahsedeceğiz. Vordan Garmir diye bir grup var. Hı hı. Oradan çıkmış. E, ALQ diye bir grup var. Ve Love Eli diye bir grup var. Hı hı. E, love Eli de Ermenistan Ermencesi'nde... ...tamam canım güzel falan... ...böyle bir şey çok Türkçe'ye de tercüme edilemeyecek. Güzel. Bir ünlem. Hı hı. E, nasıl Love güzel Eli... E, ...belki orada yaşayınca... ...bir iki gün geçirince hı hı. daha insan anlıyor. Hı hı. E, onlardan bir parça istersen dinleyelim. Love Eli'den. Tamam. Evet Iskisp diye bir parça başlangıç demek ee, Laveli'den Iskisp'i dinliyoruz. Daha Eli'den dinledik 1996'dan bir kayıttı. Skisp. Gru hmm, Skisp albüm ilk başlangıç mı? Evet yani parça e, Skisp'in anlamı başlangıç. Grubun lideri Gor Mkhitaryan. Mkhitaryan evet. Mkhitaryan vokal gitar Vahe Tertaryan bas David Gregorian davullarda Miher Manukyan vokal ve gitardaydı. Ee, grubun lideri dediğim gibi Gor Mikitaryan e, daha sonra Ermenistan'dan e, Amerika'ya Amerika Gor Mikitaryan o dönemlerin yani 1990'lı yılların sonu önemli bir Irak figürü. Yani Arts Lav eli de popüler bir grup değil mi o zaman? O da evet bu biraz evvel sözünü ettiğim Vanadzor'un belki de en popüler grubu. Ermenistan'da elinde. Ermenistan'da rakın e, kronoloji olarak baktığımız zaman Artur Mescan dedik. Sonra m, Bambir'den Jack dedik figür hmm, figür olarak hmm, gidersek hmm. Artur Mescan'dan bahsettik. 90'ların sonuna geldiğimizde de e, Gorma Mehksaryan'ı görüyoruz. E, yani Amerikan folk rakıyla kendi bölgesinin müziğini e, Ermenistan'da başlayıp sonra Birleşik Devletler'de Sürdüren bugün de şu sürdüren, anda evet tabi tabi. E Amerikalı Amerika'da bir grupla. Evet mi? yani kendi Gormaktaryon olarak çıkıyor hmm. ama orkestrası kendisi dışında tamamen e, Amerikalı müzisyenler sadece e, Duduk, Şivi gibi e, Ermeni e, enstrümanları. Kayıtlarda e, kullanıyordur herhalde. Ya da konserlerde kullandığı hmm. zaman e, Ermenistan'dan ya da Amerika'dan Ermenistanlı müzisyenlerden yararlanıyor ama hala çok ciddi. Ee, devam ediyor 90'ların sonu dedik tabi o dönemin biraz Ermenistan'da bakalım müzikal anlamda ee, Artur Mescan Amerika'ya gitmişti dedik e, mimarlık yapmaya ve müzisyenlik yapmaya iki albüm orada yaptıktan sonra 96'da Mescan'ın Amerika'dan e, geri dönmesi e, Ermenistan'a aynı dönemde paralel olarak CD olarak e, Rak albümlerinin yayınlanması. Ve e, yurt dışından alınan bazı desteklerle, uluslararası fonlarla festivallerin çok zenginleşmesi e, yurt dışından e, özellikle Kafkasya bölgesinden Gürcistan'dan e, Rusya'dan Ukrayna'dan biraz Avrupa'dan da böyle e, grupların e, Ermenistan'a gelmesiyle beraber e, Ermenistan'da e, genç e, rock müziği hatta heavy metal belki Hı -hı. diyebiliriz hareketleniyor e, o birkaç tane kulüp açılıyor, kapanıyor vesaire. Ama her sene birkaç tane festivalin düzenlendiğini görüyoruz yaz ve kış sürekli. Erivan'da böyle müzik, ye, canlı müzik çalınan rak bar veya neyse işte konser salonlarının var herhalde. Var. Ee, özellikle açık hava mekanlarını çok iyi değerlendiriyorlar hmm. Ermenistan'da. Ee, Ermenistan'da aslında biraz e, müzisyenler e, kışın mesela sürekli e, üretip yazında bu festivallerde sürekli ürettiklerini sergileyen e, böyle bir yapı var. Böyle bir yaşam stili var. Yaşam biçimi var. Yani daha e, kışın indoor yaşıyorlar tabii. Yani <gülüyor> sert hava şartları vesaire şudur budur. Falan hmm. Arkadaş evlerinde falan toplanıp o anlamda o, okuyorlar. Şimdi tabii internet e, çok yaygın. internette kendilerini tanıtıyorlar. Materyaller topluyorlar vesaire. Sen... Yazın başlamasıyla beraber hani Mayıs'la beraber arka arkaya festivaller. Açık ama evet. Biraz ama sonra... şeyden bahsetmiştin sen. Neden? Artau Tunç yanın galiba bir kulübü varmış. Evet Artau İlvan'da. Tunç Boyacıyan iki ya da üç sene evvel Ermenistan'da bir, grup, bir kulüp açtı. Önce kendi bu Armenin, ki Türk, İstanbul'da özellikle çok Hı -hı. iyi tanılam bir topluluk birkaç i̇şte kere. İlk başta Night Ark değil miydi? Evet. Hark, Amerika'da Aradint Can'la beraber kurduğu Hı -hı. topluluk ama e, Armey'in neyli ben Sonra tamamen de. Ermenistanlı Hı -hı. müzisyenlerden oluşan bir tarafı e, rock müzisyenleri pop ve rock müzisyenleri Hı -hı. bir tarafta e, halk müziği e, çalgılarından enstrümanistlerle beraber ama hepsi çok genç müzisyenler bunların çok genç ama müziği e, böyle Profesyonel olarak ruhlarını vermiş. İnsanlarla Armeyye'nin in evi bende kurdu. İstanbul'da geldiler, çaldılar, Bütün dünyayı dolaşıyorlar. Amerika'ya kadar gittiler. Onlara böyle bir kulüp yaptı hı hı. Arto. Ve bildiğim kadarıyla senenin 6 ayını Ermenistan'da geçiriyor 6 ayını dolaşıyor. Turneler vesaire zaten sürekli dolaşıyor. Fakat bu şeyde bu mekanda biraz evvel sözünü ettiğimiz Ostan mekanı gibi hı hı. bütün rock gruplarına hatta caz gruplarına ev sahipliği yapan bir mekan. Festivallere gelen gruplar burada sessionler yapıyorlar. Hı hı. Festival sonrası çalıyorlar vesaire. Yerel gruplar orada sürekli çalıyorlar. Hatta stüdyo olarak da kullandığını ben gündüzleri biliyorum. Dolayısıyla Ermenistan'da Darak böyle gençlerle beraber yol alıyor. Şimdi istersen o genç Esasında gruplardan bugün tane... Bugüne ait güzel bir haber var. Bugün Erivan'da Rock evet. Borders evet. festivali var. Hı hı. Ve biz Rust the bir festival var. Hı hı. E, o festivale de istersen gelmeden önce çünkü o festivalden de bir e, çalacak gruplardan birini tamam. playlistimiz de var ama... ...oraya gelmeden evvel onlardan biraz daha kıdemli bir genç topluluktan tamam. e, bir parça çalalım. E, 2000'lerin başından bir topluluk. Bu e, Amprey'den Amprey. e, çalacağız. E, Hur diye bir parça. E, Hur, e, Ateş. Anlamına geliyor grup 94'te e, kurulmuş ama ilk albümleri e, sanıyorum 2004 ya da 2005 olması lazım 2006'da e, Ermeni e, müzik ödüllerini kazanmışlar bu Amerika'da yapılan bir e, müzik ödülleri e, festivali e, Ermeni e, dünyasında çok meşhur orada hmm. en iyi rock grubu seçilmişler e, onlardan bir parça çalıyoruz biraz hard and heavy bir grup hmm. e, parçanın adı hur e ateştir. Ləsənk miad <laughs> Ankaroğlu Karoğlu da mis aydan dinledik. Hure. Bu bir demoydu. Şimdi fazla vaktimiz kalmadı Seval. Evet ve fazla vaktimiz kalmadı. Zaten 2000'lerinde aşağı yukarı yani bugünlere kadar geldik. İstersen biraz evvel sözünü ettiğim bu festivalle e, değinelim. Evet. 2000'li yıllarda dediğim gibi uluslararası fonlardan yararlanan e, prodüktörler, organizatörler ve müzisyenler Erivan merkezli e, müzik festivallerini, rock festivallerini bayağı ağırlık verdiler. O festivallerden bir tanesi de bugün bizim programla aynı saatte saat uh -huh. 4'te başladı Erivan'da e, Rock the Borders. Hı -hı. bu çevre ülkelerden ülkelerle komşu ülkelerle ilişkileri rock müzik, ve müzik isminden de işte da buzları eritme maksadı da güden bir festival yani festivalin tanıtımında böyle bir bilgi vardı. Ben de festivali organize eden arkadaşlarla bağlantıya geçtim ki biraz sonra o arkadaşların kurdukları gruptan bir parça iş alacağız. Hı hı. Ve Türkiye'den de bir grup örendim. Northern Lights değil mi? Öğrendim. Evet. Northern Lights diye bir heavy metal grubunu. MySpace'da sayfaları var. Var evet. Hı hı. MySpace'de Rock the Borders'ın da Google'dan giderseniz sayfası var. Bir Kazak grup var. Bir Gürcü grup gördüm. Evet. İtalya'dan bir grup İtalya'dan var. var. İşte Ermeni gruplar var tabii hı hı. ki. Bir gün sürüyor ama değil mi bu? Evet evet bugün bugün sürüyor bitiyor. Ee, i̇nternetten e, demişken Google demişken Ermenistan'da rock müzikle ilgili kronolojik yine bilgi alabilecekleri güzel bir makale vardı. Evet. O Armin. Amin. Arminrock.bem.am'de e, şeyler var samplelar var yani kişisel güzel var. bir makale var birisi evet, Hoş. E, orada MP3'ler var e, HETQ e, q yazılı heq bayağı bilgi var özellikle haber anlamında hı hı. E, Ermenistan roka anlamında ve senin de sözün sözün ettiğin gibi e, bu kronolojik olarak bilgi edinebilecekleri çok kaynak bulabilirler Ermenistan'da raaklı ile ilgili ee, dediğim gibi bu Artur Mescanlar, Arzuniler bugün müzik yapmaya devam ediyorlar, çalıyorlar. Onların yanında e, genç gruplar, e, hard rock, heavy metal, folk rock bütün e, tarzlarda bugün Ermenistan'a giden insanlar e, kulüplerde ya da e, CD mağazalarında Ermenistan'ın rock ile ilgili materyal bulabilirler. Belki yazın e, barış rock'a da gelebilir birkaç grup. böyle bir şey evet, yapılabilir. Evet. Ben onlara da söyledim bunu. Mesela buna. bu strife düzenliyorsa bunlara evet. söyleyebiliriz. Onlarla evet bu tür şeylerle konuştuk onlarla da. Sen yani hatta demiştin bu var. bazıları programı da dinleyecek galiba değil mi? İnternet Tabii yani. evet ben bu programın saati e, belli olunca netleştirince hemen onlarla bağlantıya geçtim. Bu müzisyenlerle çalacağımız müzisyenlerle Gormuk Hıhtaryan'la olsun bu Starfield olsun e, efendime söyleyeyim. Tabii, herkese bir selam söyle belki dinliyorlardır. Parev diyoruz hepsine de Parev e, e, diyelim burada. Hepsine de haberdar ettim. E, internet üzerinden açık radyoyu dinleyeceklerini söylediler. Sanıyorum festivalde de programı da da Teraigdongi adı geçecektir mutlaka. Ne güzel. İstersen e, programı e, Starfi ile e, Rock The Borders festivalin düzenleyen Starfi ile e, bitirelim. Parçanın tamam. adı Hayastan. Yani tamam. Ermenistan. Tamam. Ee, bir dahaki sefere de Ermenistan dışındaki Ermeni müzisyenlerle ilgili bir şey toplayalım. Evet topluyorum. orada da baya bir arşiv var. E, baya bir hareketlilik var. Bir programda onu yapmak lazım. Tamam herkese iyi pazarlar. Strife ve Hayastan. Parikşar. <gülüyor> John. Devam ve sunan Cenk Akyon. Bu program Açık Radyo dinleyicisi Meltem Özkan Girgin tarafından desteklenmiştir.